Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. kalp restorasyonu, kalp düzeltilmesi ıslahı ile ilgili bölüme taşıdı bizi. Bu bölümde bize sakıncalı noktaları izah ederken tulü emel bir beladır, haset bir beladır. Manevi olarak seni yer bitirir dedi. Yeni bir başlığa geldi. وَاَمَّا الْاِسْتِعْجَالُ وَاَنَّزَقُ İsti'acal, aceleci, fevri insan demek. Bekleyemiyor. اَنَّزَقُ Nezak, sinirli, gergin demek. Acelecilik ve gerginlik de kalbin uyuşma nedenlerinden Olgun hareket edememe nedenlerindendir. El isti'cal, yani acelecilik diyelim biz buna. Fe innehul khaslatul mufevvitetu lil meqâsidi. El huy, karakter demek. El mufevvete yufevvitu, kaçırmaya neden olmak. Kaçırtıcı, el meqâsid. Maksadı, gayeyi kaybettiren şeydir acelecilik. Çocuk dokuz ayda doğar. Anne ben tatile gideceğim, yedinci ayda bunu aldırayım derse küvezlik çocuk doğurur. Hafız bir senede hafız olur normal zeka ile. Ben dört ayda yapacağım derse uyduruk hafız olursun. Arapça üç günde öğrenilmez. Üç günde hızlandırılmış kursta o öğrendiğini zannedersin. Çocuk on günde adam olmaz. On yaşına kadar Tahareti abdesti namazı öğrenir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de. Sen bir senede öğretmeye kalktın mı acelecilik ne yapar? Asas gayelerini sana kaybettirir. Tamam çocuğa belki namaz kıldırırsın namazı kaybet, kaybettirmeyeyim derken çocuğu kaybettirir sana. Onun için her şeyin bir olgunluk vakti var zamanı var ona dikkat etmek gerekiyor. E, mufavetatu yani bu haslet kaçıttırıcıdır el mukatu fil maasi günaha düşürücüdür aynı zamanda. Ve in ve in minha tabdu afatun arbaatun. Ondan dört bela gelir. Nereden? Acelecilikten. 4 bela gelir. İhdaha bu dört belanın birincisi en yaksıda abdu menzileten fil hayri e, ve'l istikameti ve ijtahida Abid yani kul, Müslüman ondan menzile bir makam demek seviye bir seviye yakalamak istiyor. Hayır, istikamet konusunda bir seviye yakalamak istiyor Weteit ve gayret eder Onu el Neil elde etmek demek neilen Onu elde etmek için acele eder bazen, وليس ذلك بوقتها ama onu vakti dışında elde etmiş olur. Fe imma en yaftura ve yi'ese ya bıkıp usanacak ve yetruke el iştihad çalışmayı bırakacak ve yuhrama tilkel menzileti o makamdan elin el, makamı elinden kaybedecektir. Ve imma en yaghlu fi el cehd ve itabi en nefs ya da guluv abartmak demek. Aşırı yap. Ya da aşırı yapacak, çok çalışacak. Acelesi var ya şimdi. Ve ve ithabun nefs kendisini yoracak fehankata'a tilke menzileti kökten kaybedecek o menzileyi, makamı. Fa huwa bayna ifratin ve tafritin. O tarafta veya bu tarafta aşırı yapmanın ortasında kalacak bu. Yani ya gereksiz fazla çoğu yoğun çalışarak ifrat yapmış olacak ya da tembelleşerek tefrit yapmış olacak. İkisi de onun için sakıncalı. وَكِلَاهُمَا نَت۪يجَتُ الْاِسْتِعْجَالِ Bunların ikisi de e, aceleciliğin sonuçlarıdır. وَلَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ النَّبِي صَلَّ اللّٰلٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den şöyle bir hadis rivayet ettik. اِنَّ د۪ينَنَا hada Bizim bu dininiz metinin güçlüdür fe ogul fihi birifqin yumashakca girdine yumushakca girdine fe innel munbattate la arban la arban qata' el sürüden ayrılan demek sürüden ayrılan bir deyim bu sürüden ayrılan la ardan qata'a ve la zahran abqa o sürüden ayrılan yol kat edemez. Binecek yol bulamaz. Bir binecek bir binek bulamaz. Sürüden ayrılmayacaksın. Yani ben hızlı gideyim dedin mi, gruptan önce gidersin ama nereye gittiğim belli olmaz. Burada e, devamında anlaşılması için örnek vereyim. Özellikle önceden tesettürlü olmayan, mümin Bacılarımızın bana gelen sorularından anlayarak söylüyorum. Belli bir dönem işte 30 yaşına kadar, 35 yaşına kadar açık gezmiş, Kur'an'dan soğuk, namaz yok, bir hayat yaşamış. Annesi babası öyleymiş. Bir gün Allahu Teala kalbine bir hidayet veriyor. Lütuf tabii bu Allah'a lütfu. Tam bir dönüş yapıyor. Ne güzel bir nimet. Şimdi sonra bakıyorum çocuğuna aşı yaptırmıyor. Eve ekmek sokmuyor. Peynir sokmuyor. Zeytin silolar hep fareliymişti onlardan almıyor. Deterjan kullanmıyor. Evine misafir gelmiyor. Geliyorsa misafir hemen halları yıkamaya gönderiyor. Yıkandıktan sonra fabrikada deterjan kullanılmıştır diye bir daha kendisi onları temizliyor. Çocuğunun necaseti olmuştur diye neredeyse bağırsaklarını söküp çamaşır suyuyla bir daha yıkayıp bağırsakları yerine... Yani bağırsakları değiştirme imkanı olsa böyle yedek parça olsa şey gibi elektrik süpürgesinin torbası gibi bağırsaklarını ve işkembesini değiştirecek çocuğun. Diş fırçası kullanmıyor. Niye kullanmıyor? Bunların nereden yapıldığı bile. Hastalanıyor, ilaç sokmuyor evine. Iğlamur, ığlamur, ığlamur. Sonra birisi ona diyor ki bu ıhlamurlar hep aşıladılar diyor. O aşıda domuz geni olabilir Avrupa'dan gelmişti. İğlamur'dan da vazgeçiyor. Bu işte Gazali'nin bahsettiği vaktinden önce getirilmiş yoğunluk. Hadis ne diyor? Din güçlüdür. O güce karşı siz dev bir kadro olarak bir dal gibi gelirsen kayaya çarpmış olursun. Parçalanırsın. E, bu kızımız, kardeşimiz peynir yememekte haklı mı? Haksız. Peynirlerde sorun var mı? Var tabii. Ekmekte sorun var mı? Var. Peki ekmek yememekte niye haksız mı? Haksız. Canım öyle sorun aradıktan sonra onun varlığında da sorun var. 30 senedir ayazda gezmiş, boş geçmiş. Onun çoktan ölmesi lazımdı. Yani yüzde yüz yok ki bu hayatta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bile yüzde yüzlük kıvam yakalayamadılar. Ama %100'lük heyecanla yaşadılar. Dolayısıyla alternatifini bulamadıkça çocuk aşısına karşı çıkamazsın. Alternatifini üretirsen o ekmeği kabul ederiz. Ekmek yapıyorlar mayayı dünyanın en sorunlu maya fabrikasından alıyor ama. Ekmeği ben yaptım diye. Yani fırıncının... Tırnak lekesi yoktu burada herhalde. fırıncı da aynı mayayı kullandığı için sen karşı çıktın. Maya fabrikasının önünden geçilirken insan burnunu tutuyor. Öyle bir fabrikada maya alıp yapıyorsun. Yani biz aleni haramları ölsek mutfağımıza sokmayız. Ağır şüphelileri de mutfağımıza sokmayız. Kolay içeceği gibi. Ortada bir şüphe var. Zeytinlerin sulandığı yerlerde çok büyük fareler oluyormuş olur. Fıkıh kitaplarında da var. Peynirin içinden fare çıksa ne yapılır diye sorulmuş ulemaya. Cevap vermişler. O farenin yediği yeri keser atarsın, kediye verirsin, gerisini yersin diyor. Yani faresiz bir dünya yok. Mayasız bir ekmek yok. Hayata küsmenin anlamı yok. Kafire küstü aslında, inat olsun su içmiyor. Şimdi bir dalga daha başladı. Pet şişe suları içilmiyor, o sulara koruma için bilmem ne katılıyormuş. ya Maden suyuna da katılıyor bu. Sana öbür türlü Kayseri'nin dağından İstanbul'a kadar su nasıl gelecek ya? Elbette onu ilaçlayacak adam. Şehir sularında da ilaç var zaten. Yani bu kısır bir döngüye mahkum ediyor. Kimi ama daha çok takva nitelikli olan. Bu tür kardeşlerimiz bir zaman sonra hastalık tedavisi görmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Sürtüne sürtüne, hayatla sürtüne sürtüne yırtılıyor. Akılları yırtılıyor. KGB hastası olarak veya bilmem ne hastası olarak hastaneye düşmektense aleni haramlara hassas oluruz. Ağır şüpheli şeylerde hassas oluruz. Hayattan şüphe aradın mı? Ben sana daha kaliteli bir şüphe söyleyeyim. İstanbul semalarında her gün ortalama bin uçak uçuyor. Asgari bin uçak iniyor kalkıyor İstanbul havaalanlarına. Belki de bu rakam yazın 2500'ü buluyor. İstanbul'da 2000 uçak. Dünyanın en pis yakıtını İstanbul semalarında 500 metreye kadar alçalmış olarak indiriyor. O pis yakıtını yani o havaya salıyor. Dolayısıyla zannederim burnumuzu ve ağzımızı kapatıp İstanbul'da dolaşmamız lazım. Hele havaalanına 3-4 kilometre yakın yerlerde yaşayanlar hiç solunum yapmamaları gerekir. Kalın bir bantla da gözlerini kapatmaları lazım, göze de temas eder. Böyle bir incelik olur mu ya? Bu hayatı ifsad etmek bu bir aşırılık. Bundan şeytan memnun olur. Şeytanı memnun edecek bir işi de yapmayız biz. Evet zehir içmeyiz. Ama bu şehrin havası kirli diye camları kapat, bacayı kapat, hava girmesin içeri. Bu bir aşırılık. Bu doğru bir hareket değil. Ama kökeninde doğruluk var. Kökeninde doğruluk var. Onun için de böyle yapmayanın evine gitmiyor, böyle yapmayana selam vermiyor, balakasını kesiyor. Çünkü şeytan onu aslı doğru olan bir şeyden eğri yöne saptırıyor. Zamanla da gıdalar ve temizlik ve deterjan üzerinde başlayan bu hassasiyet hastalığı insanlara sirayet ettiriyor. Bunun zaten imanının yüzde otuz beş eksik olduğu kanaatindeyim. Ablası yüzde otuz sekiz eksik. Mübarekte barometre var, ölçüyor her şeyi. Nereden anlıyorsunuz? Kalpleri nasıl okuyorsun ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Zeyfe radıyallahu anh tam başkasına münafıklarla ilgili sır vermedi. Sen ikinci kişi misin? Yani önce deterjanla, gıda ile, çevreyle başlayan aşırılık insanın üzerine doğru sirayet ettiriyor. Zamanla kendisinden de bunlar şüphe ediyorlar. Bu intihara doğru sürükleniştir. Asla ve kata takva değildir bu. Takva kılıklı hastalıktır. Yani gerekçesi takvadır, hastalıktır bu. Haramdan kaçmakla, haram şüphesinden kaçmakla muhtemel şüphelerden kaçmak aynı şey değil. Evet, bu acelecilikle ilgili bir kural. meselesi السَّائِرِ Eskilerin hikayesinde denir ki اِنْ لَمْ acil تَصِلْ Acele etmezsen ulaşırsın derlermiş. اَقَوْلُ قَائِلِ ف۪ي deyip şiir demiş ve ikinci hani birincisinde ne dedi? Ee, kasıt abidin kastını öldürür bu. Hedeften koparır seni acelecilik. İkincisinde en yekune elil abidi hacetun. Abidin kulun bir ihtiyacı olur. Feyedu Allahu taala fiha Allah'a dualar eder ve yuksiru dua ve yicd çok dua eder, çok gayret eder. فَرُبَّمَا يَسْتَعْجِلُ الْاِجَابَةَ قَبْلَ vaktiha, O yaptığı duaların vakti gelmeden acele eder. Niye duam kabul olmadı der. yeci يَجِدُهَا Bu sefer o duayı da bulamaz. Cevabını bulamaz. فَيَفْتُرُوا وَيَسْأَمْ yes Bıkar, usanır. فَيَتْرُكُدْ دُعَاءَ Bu sefer duayı bırakar fiyhra muhacetehu ve macusudu bu seferde ihtiyacı olan şeyden mahrum olur ve gayesinden mahrum olur. Üçüncü olarak en yazlı mhu buna birisi zulmeder, bir insan fiyği vahu ve ona kin besler. Gayze olur içinde ona kim zulmettiyse üçüncü bir örnek. Ve yu'accile fi dua aleyh ona hemen beddua eder. ayağına bastı. Şöyle oldu. Hemen ya Rabbi Allah'ım diye başlar ve yehluke muslimun bi sebebihi. O bedduası da kabul olur. Bir Müslüman helak olur onun bedduasıyla. Ve rubbama yetecavazuni'l haddi belki de bu bedduası ile sınırı aşmış olur ve yaka fi maasiyetin ve helakin kendi açısından helak olacak bir yere sürüklenmiş olur. قال الله تعالى: ويدعو الانسان بالشر دعاؤه بالخير وكان الانسان عَجُولًا. el İsra Suresi'nin 11. ayeti. Ve يدعو الانسان بالشر دعاؤه <بِالخير> İnsan İyi dua yapıyorum zannederken belasına dua etmiş olabilir. Niye? Niye? Ayeti niye buraya aldık Gazali? Ve kanel insan Çünkü acelebet dua diyor. Acele dua ediyor insan. Çok aceleci çünkü insan. Bunun en güzel örneği, hiç başka bir örneği bulunmasa annelerin küçük çocuklarına yaptığı bet Elini açıp kâbede Ya Rabbi 3 yaşındaki çocuğumu helak et diye beddua eden anne yok. Geber emi diyen bin tane anne var ama. Annenin geber sözü de, Ya Rabbi bunu öldür demektir. Çatla, burnun tıkansın der. Annelerin işte küçük bebeciklere dua yerine yaptıkları sitemler beddua hep. Sonra o çocuk 20 yaşında terörist olunca, işte şöyle kötü olunca, trafik kazası yaşayınca anne ağlıyor. وَيَدُ الْاِنْسَانِ بِالشَّرِّ bil بِالْخَيْرِ Güya anne sinirlenince dua etmişti, kendi kuyusunu kazmış meğer ki. Bu nereye örnek getirdi Gazali? Aceleci, dua ederken bile zarar eder. Dua ederken bile zarar eder, ona getirdi. Var <gülüyor> Dördüncüsü bundan yani dört şey ge gerekiyordu bundan demiştik. Dördüncü. Ana asla ibadeti ve milakuha ibadetten en şeyin aslı وَمِلâkuha. ve milakuha ve görüngesi elde tutulan şifresi şifrede diyebiliriz milakuha el vara ne demek? Yanlış yapma korkusundan dolayı tedbirli olmak demek. Vera. Takva ne demekti? Böyle yüzüstü tarif yapıyorum. Vera hassasiyet göstermek. Takva günahlardan kaçmak demek. Yani şöyle bir örnek verelim. Müslüman alkol satılan bir dükkanın ticaretini yapmıyor. Markette alkol satılıyor. Bu takva bir hayat. Vara'a nedir? O marketin önünden de geçmiyor. Öbür sokaktan gidiyor. Niye? Vitrindeki reklamlar hoşuma gider de belki gider oradan bir şey alırım helal de olsa diye tedbir alıyor. Vara'a bu. Bir tık yukarısı. Takvanın bir tık yukarısı demek. İbadet dediğimiz yani kulluk. İbadet sadece namaz değil. Allah'ın abdiyiz biz. Ne demek abdi? Kuluyuz. Allah'ın kuluyuz. Zaten bu abd kelimesini anlasak biz Allah'ın abedi, ibadı kullarıyız. Anlasak o kadar huzurlu bir Müslümanlık yaşayacaktık ki cennet önümüzde olacaktı. Kendimizi adeta haşa Allah'ın ortakları zannediyoruz. Mesela Müslümanlar bile soruyor. E madem Allah cehenneme koyacaktı niye yarattı madem biliyordu niye böyle yaptı bu sakat çocukları niye yarattı cehenneme niye onu koydu e peygamberini niye korumadı da müşrikler eziyet etti bu sorular ne bir tanıdık arkadaşı var onun şirketi var o arkadaşına soruyor sanki bunları haşa e Allah bu her şeyin sahibi tebârakellezi biye değil mülk her şey elinde olan Allah bu seni ortağı olarak mı yarattı allah Teala? Yok. Abi de kul olarak yarattı seni. Kulsun sen. Otur otur dünyada haddini bil. Kul ne demek? Köle demek. Allah'ın kuluyuz biz. Ortağı değiliz. Sen de sonsuza kadar ölmeden milyonlarca sene yaşayacak kudretin olunca niye böyle yaptın dersin Allah'a? Celle Celal. Sen de 30 sene önce annenden doğmamış, hiç aslı doğumlu olmayan ezeli bir varlık olarak kaç yaşındasın hanımefendi? 2 milyon 700 yaşındayım mesela. Onu da deyince aslı gene var olmuş oluyor da hadi diyelim 2 milyon sene ara. Tamam sana da soru yok o zaman, sen de serbestsin. Dün yoktun, yarın da yok olacaksın. Bugün güya varsın da Allah'a soru soruyorsun. Sana ne? Cehennemde yakmak için yarattın var mı? Bir diyeceğin cehennem için yarattı. E niye yarattı? Sen kuzuyu besliyorsun kebap yapmak için. onda bir sakınca olmuyor. Kuzuyu niye besliyorsun? <gülüyor> Mangal yapacağız. E, o da canlı. Bir kuzu ile bir bebeğin ne farkı var? Birine insan dedik o kadar. Kuzu da me yapıyor. Çocuk da me yapıyor doğduğunda. Yani biz kuzuyu, danayı, Kesip mangal yaparken hakkımız, hakkımız tabi insanız biz. Neden? E ben besledim onu. Seni de Allah besledi yarattı. Üstelik de seni doğuran ananı babanı da besleyip yarattı. Üstelik onun, üstelik onun, üstelik onun, üstelik onun, onun, onun, onun. Bininci dedeni de Allah yaratıp rızıklandırmıştı. Sana ne? Elini açı yalvar cennetine koysun seni. Hak cenneti de. Böyle düşündüğün zaman müminsin. İşte bu düşüncenin kıvamı, şifresi vara'dır. Nedir vera? Sıkıntılı ortamdan uzak durmak demek. Bunun vera'ın en güzel örneklerinden biri. E, çok güzel arkadaşlar, misafirler, oturuyoruz muhabbet. Arkadaşlar saat 11 oldu. Ben sabah namazına kalkacağım. Şimdi 12'ye kadar oturursam sabah namazım sıkıntıya girer. Siz oturun isterseniz. Hadi selamun aleyküm. Vara bu işte. Evet o saatte oturmak haram değil. Ama sabah namazının riske girmesini düşünerek akşam keyfinden ferahat etmek vara. İşte tabiin dediğimiz nesil bu nesildir. Vara sahibiydiler diyoruz. Biz takva sahibi olursak Allahu ekber. uçtuk demektir. Yani ne demek takva? Görünen harama elini sürmüyorsun. Ona şükrediyoruz biz. Vera' nedir? Bırak el sürmeyi. O semte yanaşmıyor. Uzaktan tedbir alıyor. Yani çevresini e, güvence altına alıyor. Namazı güvence altına alıyor. Bunun için işte kadın kadına da olsa oturduğu ortamda kendisini salmıyor. Bunun ağabeyi var gider abisini anlatır beni diyor. Kadın kadına da olsa Fotoğraf çekemezsin burada diyor. E ben arkadaşız, sen arkadaşsın ama abin benim arkadaşım değil. Baban benim arkadaşım değil. Senin fotoğrafının e, cep telefonundaki bir fotoğrafın hiçbir yerde bir garantisi yok. Vara' bu işte. Tekrar dördüncü noktaya geldik. İsticalin e, bizi getireceği dört şey söylemişti. Dördüncüsü. اَنَّ اَصْلَ الْعِبَادَةِ وَمِلَاكَهَا İbadetin aslı ve şifresi el-vera'a, vera'dır. وَالْوَرَعُ Verah vera ne demektir? İki nokta üst aslu Onun aslı, vera denen şeyin aslı. اَنَّذَرُ الْبَالِغُ fi كُلِّ şeyin, Her şeyi derinlemesine bakmaktır. Her şeye derinlemesine bakmaktır. Yemeğe derinlemesine ne yapıyor takva bir Müslüman? Harama yanaşmıyor. Nereye yanaşmıyor? Ee, i̇çkiye yanaşmıyor. Domuz etine yanaşmıyor. Asla yanaşmıyor. Vara sahibi birisi ona yanaşana da yanaşmıyor. Uzaktır. Akrabası da olsa onu yok kabul ediyor. En nazarul beli derin bakış derin bakış. Vesvese değil tabii. Wal bahsu't-tam an kulli şey'in huwa bi Önünde duran her şeyi tam araştırmaktır. Min ekli nuşuribin yemek içmek, vel ubsin giyinmek, ve kelamin ve fi'lin konuşmak, iş yapmak. Fe da kana er-racul fi'l-umuri. Eğer bir insan işlerinde aceleci ise, gayre müteennin, teennisi yoksa, ve la musebbitin, mutebeyinin, tesebbüt, inceleme, tahkik etme, araştırması yoksa, lem yaka' minhu tevakkufun, ve nazarun fil umuri kemâ yecip. Gerektiği şekilde, bakıp inceleyemez o. Acelesi var çünkü. Şöyle, bunu anlatayım. Ben tabi anlatıyorum. Gazali'ye ait değil bu. Hemen bir telefon alıp uçağa binmen lazım. Saat 10'da uçak kalkıyor. Senin de telefonun kayıp oldu. Hemen yeni telefon alman lazım. Saat 8. Yarım saat içinde ya telefonu alacaksın ya telefonu almadan yolculuğa çıkacaksın. Hih, cep telefonu olmadan tabi nasıl uçacak insan maazallah. Pasaporttan daha önemli. Ne yapıyorsun? Kaç para, bu kaç para, bu şu kadar, bu, bu, bu kaç para, sen bunu paketle, tamam, tamam, bunu, ya bunu fiyat fiyat sormaya bile vakti, uçağa yetişecek çünkü, uçağa yetişecek. Halbuki aynı insan telefon bakmaya çıktığında dört gün, dört gece sürerdi o. Dört gün o markaya bak, bu fiyata bak, hangi mağaza daha ucuz veriyor, Kimi hatta telefonu burasına koyuyor, onunla bir resim çektiriyor. Yakıştı mı bana bu? Hani kulağına getirdiğinde yakışacak mı? Niye? Vakti var. Acelesi olan o lüksü yapmıyor bir daha. Tabii ben bunu gereksiz bir şey üzerinden örneklendirdim. Anlaşılsın yani ne demek istiyor Gazali? Yani acelesi olan teenni ile hareket etmez. Teenni nedir? Olgun olgun hareket etmektir. Aceleci. Hastalığı olan ki bu aceleci hastalığı dört sistem üzerinden kalbe hep zarar pompalıyor. O yüzden de kalp sıkıntıda oluyor. Aceleci bir insan. Mesela Müslümanlık yaşayacak onda bile acele yapıyor. Üç gündür hala Kur'an'ı öğrenemedim diyor. Ya üç günde kim öğrendi Kur'an-ı Kerim'i? Üç gündür sen değil, otuz senedir Türkçe'yi öğrenememişin hala. Gramer hatası yapıyorsun konuşurken de. Üç günde Kur'an öğrenilir mi? Bu acelecilikle ilgili bir yani sokaktan örnek verdik mesela anlaşılsın diye. Ve yete sareu illa kelamin her sözü dinler bu sefer. Aceleci her sözü dinler ve yaku <fizzeler> ayak kaymaları olur. Bu sefer çok kaymaya düşer ve ila külli ta'amin feyaku fi'l <fizzeler> haram her yemeği yer haram ve şüpheli şeye düşer. Ve كذلك fi külli emrin. Her işe dalar. Her işe burnunu sokar. Fe yafutuhu Böylece vera kaybolur. Vera neydi? Bu işin yani kulluğun şifresiydi. Özüydü. Ve ayyu hayrin fi ibadetin bila Vara olmadan hangi ibadeti yapabilirsin ki hangi kulluğu yapabilirsin. Huve kana fi hasletin. Ve da kana er varsa fi hasletin bir karakterde bir huyda el inqita'u an manazil el hayr. Hayır makamlarından kopmak, geri kalmak ve hirmarul hacat ihtiyaçlarımızın giderilememesi ve helakül muslimin ve helakül Müslümanların ve onun helak olması söz konusu ise, summa خَطُرَ ثَمَّ خَطَرُ فَوْتِ الْوَرَعِ لَذ۪ي هُوَ رَأْسُ الْمَالِهِ ثَمَّ orada o durumda yani böyle bir şey söz konusuysa böyle bir karakterden وَرَعَ kayboluyorsa hayır makamları kayboluyorsa ثَمَّ orada خَطَرُ فَوْتِ الْوَرَعِ وَرَعٍ kaybolma tehlikesi var demektir هُوَ رَأْسُ الْمَالِ اَلَّذ۪ي huwa ra'şülmal ra'şülmal sermaye demek sermaye yani Müslümanın sermayesi varadır kazanç kaynağı varad varane idi haramlardan uzak ortam fakkalil insani o zaman insana gerekiyor en yehtemla ha bil izaleti ve iclahi nefsı bədəha bunun bu iş için ilgilen, bu istiyancal, acele ve benzeri şeylerde ilgilenmesi nefsini ıslah etmesi gerekiyor. Vallahu veli't tevik bi ve fadlihi. keremiyle Allah bizi başarıya ulaştırır. Evet. Burada bir önemli husus var. Onu Gazali'nin minhacül abidininin şerhlerinde alimler özellikle zikretmişler. Bu asırda da çok önemli bir konu bu. Hızlı bir şekilde zikredeyim. Devlet memurluğu, devletten maaş, devletten ikram, ikramiye almaya yönelik Ciddi bir e, itirazı var. Eski ulemanın, tabi'in ulemasının. Şimdi ise insanlar sanki devlet memuru olmazlarsa ellerinde, hayatlarında bir şey kalmayacak gibi düşünüyorlar. Asla devlet memurluğu haramdır. Devletin verdiği yenmez diye bir cümle yok. Böyle bir şey denemez. Ama vera sahibi her alim bundan korkmuştur. Hanefi mezhebinin müntesibi olan Müslümanların herkesten çok bunu anlaması lazım. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imamımız azam imam İslam devleti başındaki halife Müslümanların halifesi ve şeriatı tatbik ediyor. O devlette de memurluğu kabul etmedi. Paralarından dolayı. Sizin paranızda sıkıntı var dedi. Şimdiki devletin nereden para kazandığını konuşsak başımız belaya girer. O kadar belalı parası var. Bu devletin memuru olmak için Müslüman takla atar mı? Atarsa vera'la ne kadar bağlantısı olur? Ne kadar vera sahibi olabilir? Bu herkesin imanı ile ilgili bir şey. Kimsenin imanını itham edemeyiz biz. Ama şunu bilmemizi istiyorum. Allah'ı hakkıyla arayan alim, abid, zahid kulları 1300 sene önceki Peygamber Aleyhisselam'a bir asır, bir buçuk asır yakın mesafedeki devletin, İslam devletinin maaşını almak istemediler. O devlette piyango yoktu. Kumar yoktu. Toto-loto işletilmiyordu. Hırsızlık diye bir şey yoktu. Sadece sultanlar, halifeler istediğini oraya, istediğini buraya alıp veriyorlardı. Bütçeyle istediği gibi oynuyorlardı. Bütçe cihattan kazanılan bütçeydi. Meyhane işletiyorlar da o meyhaneden pis yerlerden kazanılan vergiyle alınmıyordu onlar. Buna rağmen bu bütçeye sizin parmağınız değiyor bu bize helal olmaz diye düşünmüşler. Allah onlardan razı olsun. Bir başka husus bir devlet ekmeğini yiyen peygamberin dilini konuşamıyor bir daha. Sorun oluyor. Buna da dikkat etmiş. Kadim ve asil kimlikli ulemamız. Allah onlardan razı olsun. Ama bu bir vara meselesidir. Takva meselesi olur. Fakat haramdır memurluk diyemeyiz. Memurluğuna bağır. Spor totonun müdürü olursan yedin kıyamet günü ateşi baştan sona kadar. Yani öyle bir müdürlükte ne işin var senin? Haram bir yerde görev yapamazsın. Memurluk mu yok? Çiftçilik yap. İşçi ol bir fabrikada deriz. Tercih yaparız ama memurluk haramdır değil. Fakat memurluk için feda edilecek takvamız, vera'ımız var mı? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Hangi birimde olursa olsun. Birim çok önemli değil. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi rabbil